Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesi Hint Okyanusu'nda deniz seviyesi yükseldi. Bilim insanlarına göre milyonlarca insanın hayatı tehlikeye girebilir. Bilim insanları Hint okyanusunda deniz seviyesinin yükselmesinin Bangladeş, Endonezya ve Sri Lanka'da deniz seviyesine yakın yerlerde yaşayan milyonlarca insanın hayatını tehlikeye soktuğunu belirtti. Colorado Üniversitesi ve Ulusal Atmosferik Araştırma Merkezi'nden araştırmacılar deniz seviyesinin yükselmesinin iklim değişikliğinin bir parçası olduğunu ve denizlerin ısınması ile atmosferik dolaşım düzenindeki değişikliklerin bunu tetiklediğini kaydetti. Araştırmacılar denizlerin yükselmesinin selleri arttıracağını, ekinleri yani tarımsal üretimi, evleri, yolları yani kısaca insanların hayatta kalmasını büyük riske atacağını vurguluyor. Değişiklikleri daha iyi anlamanın geleceği planlama ve risk değerlendirmesinde önemli olduğu belirtiliyor. Dünyada deniz seviyeleri genel olarak yılda 3 milimetre yükseliyor. Bilim insanları ortalama hava sıcaklığının artmasından sera gazlarının sorumlu olduğunu belirtiyor. Aptallık Çağı filmini izlememiş olanları bu haberden sonra tekrar filmi izlemeye ve sonra harekete geçmeye çağırdım ve diğer haberimize geçelim. Greenpeace İspanya'da sahilde Repsol tarafından planlanan yeni petrol kuyularına karşı çıktı. Ka Greenpeace kampanya sorumlusu Sara Del Rio, bugüne kadar olmuş en kötü petrol sızıntısı Meksika Körfezi'nde sürerken iklim değişikliğinin korkunç etkilerini durdurmaya yönelik sera gazı salım düşürme konusunda Önemli küresel pazarlıklar sürüyor. Böyle bir zamanda hükümetin petrol bağımlılığını sürdüren projelere izin vermesi ve iklim değişikliğinin ortaya çıkması büyük bir çelişkidir dedi. Konu İspanya basında geniş yer aldı. Ülkemizde Karadeniz sahilinde kurulmuş koca petrol platformlarına karşı sesimizi çıkartma vakti geldi de geçiyor galiba. Bana sanki orada petrol çıkarsa Türk basını bayram eder gibi geliyor. Yoksa kara altının yakılınca kara zehir olduğunu hala idrak edemedik mi? The New York Times, bir İngiliz düşünce kuruluşunun raporuna dayanarak sıkı düzenlemeler ve katı kurallar sayesinde yasa dışı ağaç kesiminde ciddi düşüş sağlandığını duyurdu. Raporda 2002'den bu yana yasa dışı kereste üretiminin dünya çapında %25 düştüğü ifade edildi. Raporun yazarlarından biri olan Sam Lawson, yolun çeyreğinde izledi. Greenpeace Amazon kampanyasının koordinatörü Paolo Adario, kaçak kesilen ağaçlardaki fiyat düşüşünde küresel krizin de etkisi olduğunu söyledi. Bir süre önce sizlere G20 zirvesinde bağımsız iklim değişikliği komisyonunun parlamentoya küresel krizin karbon salımlarının azalmasını sağladığını belirten bir rapor sunduğundan da söz etmiştik. Demek ki daha az ama daha kaliteli kullanmanın tam zamanıdır. Petrol kimya devi ve yol kenarlarında petrol satarken karşılaştığımız BP şirketi ABD'nin Meksika körfezinde 20 Nisan'dan beri günde 100 bin var kadar ham petrol akıtan kuyunun ilk defa sızdırmayı durdurduğunu açıkladı. Böylece dünya tarihinin en büyük çevre felaketlerinden biri durma yoluna girdi. BP'nin araştırma ve üretimden sorumlu başkan yardımcısı Kent Wells, 73 tonluk yeni kapağın 1600 metre derinde deniz tabanındaki kuyu ağzına indirildiğini ve ham petrol püskürmesinin ilk defa kesildiğini belirtti. Yetkililer 48 saat içinde hiçbir doğal gaz ve petrol sızıntısı yaşanmayacak olsa bile bunun ileride Bir sızıntı daha yaşanmayacağı anlamına gelmediğini de belirtti. Yerleştiren kapaktaki basıncın düşük olması halinde kuyunun derinliklerinde sızıntı yaşanabileceği ancak basınç yüksek ise kapağın kapalı tutulmaya devam edilebileceği ifade edildi. Başta Louisiana sahilleri olmak üzere körfezde milyonlarca kuş, balık ve deniz canlısı öldü. Ve temizleme çalışmaları ne kadar sürse de petrolün dünyayı nasıl yok ettiği çok açık. Erzurum'un İspir ilçesinde 5000 kişinin yaşadığı Aksu Vadisi'nde yapımı süren iki hidroelektrik santrale karşı köylüler ilginç bir tepki ortaya koydu. Aksu çayı üzerindeki köprüde kameralara doğru ayakkabılarını fırlatan köylüler Karadeniz isyanda pankartı açarak ölürüz de vadimizi Hesler'e vermeyiz diye bağırdı. Çoruh Havzası'nda bulunan ve 2004'te yaban hayatı geliştirme sahası olarak koruma altına alınan Aksu Vadisi'ndeki huzur tablosu Hesler yüzünden bozuldu. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi'ne köylüler ve çevrecilerin açtığı dava sonuçlandı. Ancak gerekçeli karar henüz açıklanmadı. Gazeteci Muntazar El Zeydi'nin Irak'ı veda ziyaretine gelen dönemin ABD Başkanı George W. Bush'a fırlattığı ayakkabı olayının bir benzerini Aksu Vadisi'nde çevreciler ve köylüler gerçekleştirdi. HES'lere tepki göstermek için toplanan köylüler ve eylemciler ayakkabılarını kameralara fırlatarak bunlar HES için dediler. Rusya, İran'la nükleer müzakereleri sürdüren batılı devletlerden Türkiye ve Brezilya'nın aracılığıyla Tahran'da imzalanan uranyum takası anlaşmasını ciddi almalarını istedi. İran, 17 Mayıs tarihinde Türkiye ve Brezilya'nın işe karışmasıyla imzalanan ve Tahran deklarasyonu olarak bilinen anlaşma çerçevesinde düşük düzeyde zenginleştirilmiş 1200 kilogram uranyumu Türkiye üzerinden yüksek oranda zenginleştirilmiş 120 kilogram uranyumla takas etmeyi kabul etmişti.